Al erken, akşamdan iki tane yumurtamızı alın ya, kaynatın kardeşim ya biraz, kaynatın, sabah kalkın, işinize gidiyorsunuz, yolda bir tak tartak, yumurtanızı soydunuz biraz, bir parça ekmek, biraz tuz, bu işi bitirir ya, yok efendim, gidiyorsunuz pastanelerde, burada, orada, şurada, burada, ne ya bu, biraz, size beyin kalmamış mı? Be.